Atak Buyurun. odasına Kur'an-ı Kerim bulundurmak yani uygun mudur? Yani bir sakınca söz konusu değil. Yeter ki ayak uzatılan tarafta olmasın. Yani baş tarafındaysa Kur'an-ı Kerim'i orada bulundurmanın hiçbir sakıncası yok. Hatta daha iyidir yatmadan önce keşke insan, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın tavsiyesidir. Kim her akşam Kur'an-ı Kerim'den 30 ayet ki bununla Mülk Suresi'ni Tebarekellezî bi'edihil mülkü hu alâ kulli şeyin kadir Okursa kabir azabından Cenab-ı Hak bunu korur diyor. Hatta yatarken buna sebep oluyorsa mushaf bulundurmak daha güzel olur. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Evet. Yani biz Osman Gazi'nin e, evlatları olarak evet. bu, ya bulunduğu odada Kur'an-ı Kerim var diye sabaha kadar e, ayaklarını uzatmadan oturan bir cettimiz var ya. Evet. Bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman da aslında okuyup tekrar oda dışında çıkarmak mı uygun olur acaba? Yani olabilir tabii ama işte o Osman Gazi gibi büyüklerin e, yapacağı bir şey. Dolayısıyla onu ferdi olarak değerlendirmek lazım. Yani dinen caiz midir değil midir, ya. caizdir demek evet, lazım. Teşekkür ederiz hocam.